Bundan böyle şu kelimeleri söyle, Sübhanılâhi adede mâ halaka fi semâi, Sübhanılâhi adede mâ halaka ardı, Sübhanılâhi adede mâ beyne zâlik, Sübhanılâhi adede mâ ve hâlik, Velâhu ekber misle zâlik, Velhamdülillâhi misle zâlik, Ve la ilâhe illallâhu misle zâlik,